Her gün okunacak evrad, nimeti herkesedir, kendinden başka ilah yoktur. Ey zatına denk bulunmayan, sıfatları başkalarına benzemekten uzak olan Allah'ım! Ey ayetleri birliğine delil, yarattıkları Rablığına şahitlik eden, azlıktan kaynaklanmaksızın bir, bir sebebe dayanmaksızın var olan Allah'ım! Ey iyilikleriyle bilinen, iyilikle vasıflanan! Sınırsız olmasıyla tanınan sıfatlarıyla sonsuz olan, ilk olan fakat varlığının başlangıcı olmayan, her şeyden sonra var olmakta devam eden fakat sonu olmayan, cömert, merhametli, merhamet ve bilgisiyle her şeyi kapsayan, günahkarların ve isyancıların günahlarını büyüklüğünden, iyiliğinden ve yumuşaklığından bağışlayan, ey güzel huylu, benzeri bulunmayan, her şeyi işiten ve gören Allah'ım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.